Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri dünyayı okumak programından hepinize merhaba ben Aytaç Timur. Bugün e, dipnot yayınlarından çıkan Mehmet Ali Ağaoğulları'nın Fransız devriminde siyasal düşünceler ve mücadeleler. E, bu iki ciltten oluşuyor. Birinci cildi özgürlüğün icadı, ikinci cilt Cumhuriyet'in sarsıntıları bunu konuşacağız. Mehmet Bey e, Açık Radyo'ya hoş geldiniz. <Gülüyor> Merhabalar, Mehmet Ali Bey. Ben Mehmet Ali adını kullanıyorum. Tamam, öyle hitap edeyim Mehmet Ali Bey. E, Mehmet Ali Bey, açık radyoya hoş geldiniz. Şimdi bu, e, öncelikle tebrik ediyorum bu iki ciltlik eser için. Gerçekten muhteşem bir eser. E, okurlardan, da, okurlardan da büyük beğeni ve övgü alacağından hiç şüphem yok. Ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum e, Mehmet Ali Bey. Fransız devriminin, Fransız devriminin bugün... Bugün şu 2022'deki Türkiye için önemi nedir? Valla Fransız devrimi aslında güncel. Yani e, şöyle diyeyim. E, yani Günümüzde, e, yalnızca Türkiye için değil bu tabii yani. E, yani dünyadaki tüm ülkeler, tüm halklar için e, bir güzel anlamı var. Daha açıkçası e, günümüzdeki birçok kurumun Polis kanunun tutumunun refleksini ve tabii ki düşünsel konuların kökeni Fransız devrimine kadar uzanıyor. Yani gelip söyleyeceğim devrim Fransız devrimi sürecinde ortaya atılan tartışılan mücadelelere yol açan konular ve ve tabii ki uygulamalar güzel bir yani, nitelik taşıyorlar. Ee, yani, yani hala e, hani dediğim yani, gibi konular e, günlere gelmiş e, demokrasi konusu insan hakları konusu e, halk ulus egemenliği konusu e, özgürlükler, e, cinsiyet eşitliği, kadınların durumu din konusu, din siyaset ilişkisi konusu, laiklik sorunu, cumhuriyet demokrasi sorunları vesaire vesaire. E, tüm bu e, kavramlar, tüm bu e, konular Fransa döneminde eline bol ne tersiştiriliyor, e, irdeleniyor e, ve tabii bu konular günümüze kadar uzanıyorlar. dolayısıyla günümüze de tartıştığımız konular bunlar. Ve bu tartıştığımız konuların kökenini e, Fransız devrimde buluyoruz. Ya bu anlamda hala güzel bir e, anlama var Fransız devrimi. Peki. Ben en başta bu meclis meselesiyle esasında girmek istiyordum. Çünkü e, bir irade olarak meclisin bulunması değil mi Fransız evet. devrimiyle ivme kazanıyor. Ee, bunun 2022 Türkiye'ye yansıması e, yani meclisin iradesini kaybettiği bir Türkiye olduğu için. E, biraz tamam, tamam, anlayamadım, tamam, anlayamadım tamam. E, Bugün Türkiye'de meclis büyük oranda iradesini kaybettiği için. tabi e, yani, meclis, meclis diyorsunuz. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün evet, evet. büyük oranda iradesini kaybettiği için. Evet. E, belki bu Fransa'da meclisin öne çıkma hali, e, e, kralın devrilmesi, e, Biraz buradan bahsedebilir misiniz? Yani burada e, e, halk iradesinin iktidara gelmesi bağlamında soruyorum bunu. Ya tabii ya yani da halk ulusu egemenliği, e, sorunsalı çok önemli. Yani bir, bir anlamda modern e, demokrasinin diyeyim, yani hep şeydedir, efendim demokrasinin e, Beşik İngiltere vesaire gibi laflar, e, sözleri vardır ama aslında modern demokrasinin e, kökenini Fransız dilimine göstermek gerekiyor. Ee, yani halk buluşacak hani dediğin zaman tabii ki meclis millet meclisi e, e, <gülüyor> çok büyük bir önem e, arzeder. E, yani, devrimi şöyle diyeyim yani, devrim e, evet halk yapar e, devrimi e, bazı şıklar yapar ama devrim aynı zamanda tabii ki e, meclis yapar. O dönemde Fransa'da Eta Genera adıyla toplanmış olan meclis daha sonra ulusal kurucu meclis haline dönüşecektir. Ee, ve de bir anlamda işte ulus egemenliğinin e, temsil edilmesi bu mecliste gerçekleşecektir. Ee, ve de dediğim gibi devrimciler bu mecliste yer alırlar ve arka, arka arkaya gelen e, ilk önce e, Yasama Meclisi'nde daha sonra da Jokobenlerin özellikle hakim olduğu konvansiyon döneminde konvansiyon adına millet meclisi bu dönemde tabii ki meclisin çok çok ciddi bir önemi var. Hatta konvansiyon döneminde karşımıza bir meclis hükümeti çıkıyor. Yani Jokoben iktidar aslında bir meclis hükümetidir. Devleti yöneten meclistir. Ya da meclisin içinden çıkan kimler milletvekilerden oluşan komisyonlardır, komitelerdir. Ee, Dolayısıyla e, <gülüyor> yani bu sorunsalarda baktığımızda e, siyasal temsil soru, sorunsalığına, meclis sorunsalığına, bunların kökenlerini yine Fransız derbinde buluyoruz tabii ki. E, Mehmet Ali Bey, buradan e, bir, bir yere daha atlamak istiyorum ben. Evet, e, buyurun. E, bu e, biliyorsunuz Fransa'da kralın gücünü kaybetmesi kitabınızın hemen başında da siz değinmişsiniz. Biraz e, kasanın boşalmasıyla oluyor. E, boşalması ka kasanın kasanın bütçeyi yok ya para yok kralda. Ve evet, e, yeni vergiler hazine boşalması evet, hazinenin boşalmasıyla oluyor. Hazinenin bu boşalmasını da Fransa'nın e, Amerika'da e, İngilizlere karşı direnen e, dire, direnişçilere, oradaki devrimcilere e, çok büyük maddi destek yapmasına bağlıyorlar. E, ne dersiniz evet, bu konuda? Bir anlamda evet. Evet, evet biliyorum. Yani e, bir, bir yandan Amerika'da bir devrimi desteklerken bir yandan e, kral kendi ülkesinde de devrilmekle karşılaşıyor. Bu doğru bir tespit yani, mi, evet, mi acaba? <gülüyor> evet yani bu çok bir şey tabii ki. Yani. Ee, yani, tabii ki e, Fransa'daki e, ciddi finans e, sorumlusal e, yani, haliye bir anlamda tam takır hale e, din tek nedeni Fransa'nın e, Amerika'nın devrimcileri e, ya da bağımsızlık e, yalnız e, Amerikalıları e, ne desteklemiş olması değil tabii ki. Tek neden bu değil. Yani, benim birçok neden var. E, ama bunlardan bir tanesi dediğiniz gibi budur evet yani bir anlamda Fransa Kralı 16. Louis Amerikan üzerine destekler ve Fransa'da bir bakıma devrimin patlak vermesine de yol açar yani kendisinin devrilmesine hatta daha sonra güvenine gitmesine de yol açar demek e, mümkün yani bu çok Tabii ki paradoksal bir şey ama şunu da tabi ki belirtmemiz lazım ki 16. Louis'i Amerikaları devrim yaptıkları için desteklemiyordu. İngilizlere karşı savaştıkları için destekliyordu. Çünkü yani o dönemde ya da şöyle demek lazım daha doğrusu yüzyıllardır İngiltere ile Fransa Çin köpek gibi sürekli mücadele etmiş iki devlettir. Dolayısıyla İngiltere'nin düşmanı her zaman için Fransa'nın dostuydu o dönemlerde. Yani, <gülüyor> Sorduğunuzda cevap verbilirim. Tabii ki, tabii ki. Ee, Mehmet Ali Bey, bir, bir şey daha sormak istiyorum. Ee, bu e, devrimin Fransa'da olmasının, yani ta, e, tarihsel anlamda nasıl bunu bir yere koyabiliriz? Yani neden başka yerde olmadı da Fransa'da oldu? Ee, belki e, zincirin en zayıf halkası oydu. Yani zincir derken monarşik zincirin en zayıf halkası oydu. Demek mümkün. Ee, bakın, e, Jean-Jacques Rousseau. Yani devrimden kabaca 15-20 yıl önce yazdığı bir kitapta devrimler çağına giriyoruz der ve e, monarşilerin e, devrimlerle karşılaşacağını ve e, ömürlerinin fazla uzun sürmeyeceğini belirtir. Yani, ya bu çok ciddi bir öngörü tabii ki yani. E, Şuan Şakluso'nun bu öngörüsü. Bu e, Monarşilerin e, zamanının yavaş yavaş dolmaya başladığının e, hissetmesi Canşak Russo'nun. E, bir bakıma dediğim gibi e, Fransız monarşisi Avrupa monarşileri içindeki belki de e, en e, zayıf halkaydı. E, çünkü çok ciddi sorunlarla boğuşuyordu. E, dahası dahası e, Fransa e, Devrim öncesinde çok ciddi bir e, gelişme yaşadı. Yani aydınlanma Felsefe dediğimiz felsefe e, dünyada işte önemli seç getirmiş olan aydınlanma düşüncesi. E, bu aydınlanma düşüncesi de yine tabii ki Fransız devrimine hazırlayan önemli etkenlerden ya da en azından entelektüel düşünsel etkenlerden bir tanesi de ve bu tabii ki Fransa'da ortaya çıktı aydınlanma, orada gelişti. Dolayısıyla halkta bir e, devrimci ruh yaratma potansiyeline birçok e, Potansiyeline sahipti aydınlanma ve, ve dolayısıyla da gerek ekonomik sorunlar, gerek e, üretim ilişki bireyi, ile üretici güçler arasındaki çelişki, yani bu cüvazinin feodal sistemle artık uyuşamadığı bir duruma gelinmesi ve gerekse de dediğim gibi e, düşüncelerin ulaştığı bu nokta ve de biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi Fransa'nın çok ciddi ekonomik e, finansal sorunlarla boğuşlu bir hale gelmesi ve krallığın neredeyse iflas edecek bir duruma düşmesi tüm bunlar e, Fransa'da devrimi hazırladı demek mümkün. Gayet, gayet iyi anladım. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Bey e, tam bu aşamada açık Radyo'nun dinleyicilerini e, bir e, onur akımından. Onlar hakkından bir e, türkü dinletmek istiyorum Gayvan'a geceleri. E, tü, türküden sonra tekrar devam edeceğiz müsaadenizle. Tamam efendim. Oh, teşekkürler. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Mehmet Ali Ağaoğlu ile Fransız devriminde siyasal düşünceler ve mücadeleler kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Dipnot yayınlarından çıktı. Mehmet Ali Bey, e, ikinci bölümde size e, Jacobenleri sormak istiyorum. Bu Türkiye'de çok tartışılan bir konu. Jakoben'ler, Jakoben'izm, evet. e, yani halka rağmen, e, halk için öne çıkmak. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Jacobenler hakkında? Allah e, Jacobenler devrimin bir e, gereği diyeceğim ben. Yani e, eğer e, devrimi iyaletmek istiyorsanız, e, devrimin vaat noktalara varmak istiyorsanız Jacobin'imiz gerektiğiydi açıkçası. Yani e, şöyle değil. E, yani, e, devrim, yani devrim bir süreçtir. E, Fransız devrim bir süreçtir. Yani genelde devrimler bir süreçtir. Bu yalnızca bu yalnızca Fransız devrimine özgü bir durum değil tabii ki. Yani Evet 14-14 Temmuz 14, 1989 14, 14, devrimin başlangıcı olarak kalıyorlidir. E, bu başlangıçtır. Bu bazen göre bu 5 sene sürmüştür. Ben kitap e, kitabımda ben bunu 5 sene ile Çoğu tarihçilere göre bu 10 yıl sürmüştür. Hatta bazı tarihçilere göre bu e, 20. yüzyıldan kadar sürmüştür. Hatta bazılara göre böyle diyeceğim açıkçası hala sürmektedir eee da e, ne desinler eee ee, ne yani, bu anlamda bu anlamda bu süreç içinde eee ortaya çıkış olan bir grup. Devrim 14 Temmuz'da yaptığınız zaman ya da 14 Temmuz devrim olduğu zaman ve ardından tabii süreç işlemeye başladığı zaman kimse devrimin nereye gideceğini bilmiyordu. Yani kimsenin aklında o tarihlerde, o dönemde krallığı yok edip kurmak gibi bir fikir yoktu. Çok önemli devrimci. Bizler o tarihte biz cumhuriyetçiler derdi daha doğrusu biz cumhuriyetçiler o tarihte beş kişiden fazla girdikler Ama devrim radikalleşir. Neden? Çünkü halk gelen bir dalga söz konusudur. Yani yoksul kesimler, emekçi kesimler, işte Baldrı Çıplaklar denen, Françası Sanklot, Baldrı Çıplaklar diye Türkçe'ye çevrilmiş olan bu aşağıdan gelen halk hareketi devrime büyük bir ilme, ilme kazandırır. Ve doğrusu diyorum giderekten radikalleşir. Devrimi yarı devrimi sloganı Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Bu sözlerin, bu ilkelerin içinden boş kalmaması için devrim radikallişir. Yani eşitlik deniyor ama devrimin ilk yıllarında eşitlik esamesi okunmaz. Örneğin en basit söyleyeyim yurttaşlar iki sınıfa ayrılmıştır. Aktif yurttaşlar ve pasif yurttaşlar şeklinde. Akdeş ürtaşların siyasal hakları vardır. Yani seçme ve seçilme hakkı vardır. Pasif ürtaşların seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu bir Burjava devremi. Dolayısıyla da Burjava kendi e, çıkarı, çıkarı konusu, çıkarı dolusunda sınırlamaya hatta dondurmaya, durdurmaya çalışır. Aşağıdan gelen halk kitlerinde itmesiyle devrim birerikten radikalleşir ve bu kitlerin bir anlamda sürücülüne başlıyor soyunan onların taleplerini ciddi önemli taleplerini sosyal ekonomik ve siyasal taleplerine ses veren onları temsil etmeye yönelen bir grup ortaya çıkacaktır işte bu grup yok olanlar ve Dolce'de dedim radikalleştikçe yok olanlarımda gücü artar, etkisi artar ve sonunda jacobenler e, iktidara ulaşırlar. Ama tabii <gülüyor> onlar da, e, da devrin içi ettirir. O başka sorun tabii ki. O başka bir konu. Ee, peki sizce bu ja jacobenizm, jacobenler e, Türkiye'de doğru anlaşılıyor mu? Ulan şimdi şu var. Ee, şimdi jacobenizm jacobenizm ile Devrim dönemindeki jokovanlar grubunu ayrı tutmak yaradı. Ee, yani jokovanlar grubu dedi bir zaman, bir e, anlamda e, devlet argütosu ele geçiren e, komiteleri daha önce meclis komitelerini ele geçiren odursa da bu komiteler yoluyla aracılığıyla e, Fransa'yı, e, Fransız yönetiminin e, yöneten e, jokovanlar. Homojen bir grup değildir. Homojen derken zaten fikir bakımında e, bunu söylemek istiyorum. Yani, e, Sosyekonomik bakımından da homojen değiller. Ama düşünceleri bakımından da e, amaçları bakımından da homojen değiller. Yani i̇şlerinde jokobenlerin e, yani radikaller vardır, daha tutucular vardır, daha ölümlülere vardır vesaire. E, ve Hatalı yani bir anlamda jokobenler de kendi işlerinde parçalanırlar ve zaten Jokobenlerin iktidardan düşme iktidardan düşmesi ya da daha doğrusu Jokoben liderlerin yani Robert Stansius gibi eee Jokoben liderlerin e, iktidardan düşüp jotine e, e, yollanmalarında etkili olan kişilerin başında yine Jokobenler gelir ya da Jokobenler grubu içinde yer alan daha tutucu e, daha ılımlı Jokobenler e, gelir. E, e, ama e, e, ama şunu demek lazım tabii ki yine de homojen olmamasına karşın Joko Ben Grup yine de belli e, gündüze kadar uzanan belli bir düşüncenin, belli bir siyasetin, belli bir politikanın e, öncülüğünü yapmışlardır demek tüm kümrün. Yani her şey öncülüğü Cumhuriyetçi Ha Cumhuriyetçi de ne kastediyorum? Cumhuriyetçi. E, yani gerçekten halk ulus egemenliğine inanan insanlardı. Egemenliğin gerçekten halkın elinde olması gerektiğini ve halkın sürekli olarak siyaset, siyaset sahnesinde yer alması gerektiğini düşünen insanlardı. Ama tabii ki şu da var. E, hemen halkı siyasete, siyasete sokalım diyen bir grup da değillerdi. Halkı cumhuriyetçi ilkeler doğrultusunda eğitmek gerektiğini bir anlamda halkı yeniden yaratmak gerektiğini insanlara yurttaşlık bilincinin aşılanması gerektiğini düşünen ve bundan sonra bir cumhuriyetçi halk, bir erdemli halk yarasıldıktan sonra bir demokratik halk demokrasi bilincine sahipleri halk yarasıldıktan sonra halkın kendi kendini bir anlamda yöneteceği bir yöcünden yana düşüncelere sahiptir. Sınavçilik buydu. Tam anlamıyla siyasal anlamda eşit bir yurttaşlar arasında sağlandığı, hatta, hatta belirli ölçüde e ekonomik e toplumsal bakımdan da olabildiğince e sosyalist anlamda olması bile olabildiğince işte eşit bir e ya da Yer sosyal e eşitsizlik Yer Parti'nin fazla aşılmadığı e bir toplum eee taşıyorlardı. Yunus Emre Tekasılıyor buydu. Eee. Ha, Yunus jokalanlar özellikle Türkiye'de jokalanlar ya da Jokovenis de zaman salt bir anlamda ee, çabalizmede vurmak için salt ee, halk halk için ama halk halka rağmen sloganı gündeme getirilir. Yani eee B bakıma ah, topikist bir futum takınarak otoriter hatta totaliter bir anlayışı temsil ettikleri ileri söyler ee, ki bana göre bu doğru değil açıkçası. Biliyorlar. E, gayet, e, gayet gayet gayet gayet iyi oldu Şu Mehmet Ali Bey. De, de. Yok gayet iyi oldu. çok teşekkür evet. ediyorum. Ee, de, de, devamını artık e, dinleyicilerimiz Fransız devriminde siyasa düşücüler ve mücadeler kitabından okusunlar. Ee, <gülüyor> programımızın da sonuna geldik. Açık Radyo'ya katıldığınız için e, çok teşekkür ediyorum size. Ee, An Ankara'ya sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ee, çok, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere Hoşçakalın. Hoşça İyi günler. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri dipnot yayınlarından çıkan Fransız Devrimi'nde Siyasal Düşünceler ve mücadele Kitabı'nın yazarı, emekli profesör Mehmet Ali Ağoğulları ile görüştük. Bugün kitabını konuştuk. Bence Fransız Devrimi üzerine konuşup düşünmeye devam etmekte büyük fayda var. Dünyayı okumaktan ben Aytaç Timur. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.